denden sonra dostlar. Yine yine sizlerle beraber ilim, rahmet ve aşk medeniyeti güzel İslam'ın nurluyurdu, sırat-ı müstakimi paylaşmak üzere karşınızda huzurlarınızdayız. Ve hicret temasıyla bugün mesajımızı sunacağız. Kapsamı alanımızda olanlara mesajımız kendilerine ulaşsın diye her türlü maddi imkan ve rahat ve huzura sahip olduğu halde, sırf insanlık adına varını yoğunu terk edip, nice sıkıntılara katlanarak, 450 kilometrelik mesafeyi, 60 derece küsür sıcaklıkta yalın ayak aşan, aşk elçisi peygamberin bu fedakarlığının bir ölçüsünü paylaşacağız. Gücümüz yettiği, ilmimiz yettiği, dilimiz telaffuz ettiği kadar. Düşünebiliyor muyuz? Aşk açısı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hayatını tehlikeye atacak, varını yoğunu, maddi imkanlarını sonuna kadar kaybedecek bu fedakarlıkları ne için ve neden yapmıştı diye. Sadece yanında bulunan birkaç iman etmiş aşk eri için miydi bu yapılanlar? Yoksa, yoksa Allah'ın kendisine göndermiş olduğu son mesajı en ötelerde bulunan gönüllere de ulaştırmak için miydi? Ne içindi? Acaba bugün, bu zamanımızda bunun sorgu ve sualiyle baş başa kaldığımız oldu mu hiç? okunmasıyla ibadet olan, alemlere öğüt ve şifa olsun için gönderilmiş olan güzel kitabımız, aşk kılavuzumuz Kur'an'dan, hiç bu konuları, ibret ve tefekkür nazarlarıyla takip eder olduk mu acaba? 600 küsür sayfa olan Kur'an'ımızın mesajlarını bir tanecik ayaklı tefsiri olan Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hayat standartıyla algılamak için bir gece iki elimizi başımızın arasına başımızı iki elimizin arasına alıp gözlerimizi katıp kapatıp bir ötelere daldık mı? Kendimizi bir Allah Resulü'nün yanında o anda olan bir Ebu Bekir hissetmeye gayret ettik mi acaba? Bir bir Osman, bir Ali olmayı hayal ettik mi acaba? Bir hayal edelim mi? Allah Resulü'nün zamanındayız. Herkes ona düşman. Daha düne kadar kendisine Muhammedül Emin diyenler. Sen ne söylersen mutlaka biz onu kabul ederiz. Senden hiç yalan duymadık. Sen en sadık ve en doğru kişisin dedikleri. Ve her konularında... Hakem olarak kabul ettikleri yegane insan Bu kadar adaletine Bu kadar sözlerine Bu kadar hayatını güvendikleri insan olan Hazreti Muhammed Peygamberliğini ilan ettikten sonra Bütün düşmanlıklar üzerine çevrilmiş Bir vaziyette Biz onun yanındayız Kimimizin annesi babası Kimimizin eşi dostu Kimimizin akrabası karşı çıkıyor Ve mesaj geliyor Allah Hicret emri verdi diye Allah Resulü istiyor ki önce biz gidelim Herkes bilgisin de gönül rahat etsin Arkada bir mümin bile kaldığında Kalbi onda kalır çünkü Hani yavrucuğumuz bir odadadır Ya da yavrumuzu bir yere göndeririz Nasıl ki aklımız hep onda kalır ya Aynı o şekilde Hatta ondan da öte Allah Resulü herkesi gönderiyor Biz gitmek istemesek de bizi de gönderiyor Acaba biz bırakıp gidebilecek miyiz? Allah Resulü'nün buyurduğu üzere, Hz. Ebubekir'in sahip olduğu şeyler üzere sahip olmayı seçip, bana, aileme, Allah ve Resul yeter deyip, her şeyimizi terk edip, her şeyimiz olan Allah'a hicret edebilecek miyiz? suraka gibi, maddi imkanlar peşindeyken, bir anda kendine gelip silkelenilip Allah'a ustahtı gerçekleştirebilecek miyiz? Ya da Süheybi Ruumi gibi Allah Resulü hicret ettikten sonra kendine gelen Allah Resulü gittikten sonra iman tohumları kalbini yeşerten Süheybi Ruumi gibi her şeyimizi bırakıp maddi imkanlarımızı terk edip Allah ve Resulüne koşabilecek miyiz? Çıkıyoruz farz edelim Sühebi Rumi gibi Mekke sokaklarından bir gece arası Allah Resulü gidivermiş sonraları biz sonradan sonradan kendimize gelmişiz. Mekkeli müşrikler çeviriyorlar önümüzü ve diyorlar ki sen burada zengin oldun sen Mekke'ye gelmeden önce zengin değildin Buradan gitmek istiyorsan ancak ölü olarak gidersin. Çünkü sen burada paralarını kazandın. Seni o paralarla başka yere göndermeyiz dediklerini farz edelim. Şu Rumi ve yanında biz. Suhebi Rumi kınından oklarını çıkarıyor. Onlara tutuyor. Biliyorsunuz ki aranızda en iyi ok kullanan benim. Şu kutumdaki oklar bitene kadar size karşı savaşırım. Ancak ben bunu istemiyorum. Ben bunu istemiyorum. Ben kimseyi incitmek istemiyorum. Ben öldürmek istemiyorum. Ben dirilmek için Allah Resulüne gidiyorum. Keşke siz de gelebilseniz. Keşke siz de tutabilseniz. Dün yanımızdayken kıymetini bilemediğiniz aşk elçesinin peşinden siz de keşke gidebilseniz. Ama size bir teklifim var. ''Burada kazandığımı söylediğiniz bütün mallarımın yerini size söyleyeyim, alın sizin olsun ama benim önümde durmayın.'' dediğinde. Biz bu sözü söyleyebilir miyiz? Maddi imkanlardan mana alemine geçiş için. Dünya araçtır elbette, araç lazımdır. Ama o aracı amaç haline getirmek... Bu aşk elçilerinin izinden gelip mümin olan biz Müslümanlara yakışır mı? suheyb bütün malını bırakıp gelecekti ve ne kazanıyordu? Allah Resulüne Cebrail haber verecekti. Allah Resulü alışverişin çok karlı bir alışveriş ey Suheyb diyecekti. Alışveriş karlı bir alışverişti. Burada Allah için fedakarlık söz konusuydu. Verilen mal, mülk, belli bir ücret bunlar değil. Kulluğu sergilemekteki hedef, o ibadeti yerine getirmekteki amaç Allah'a arz etmektir dostlar. Cennetin hakkını ya da Allah'ın rızasının hakkını ödemek değildir. Allah'ın üzerimizdeki hakkının Sadece şu bedensel olarak hakkının Sadece bize verdiği şu göz nimetinin Hatta vücudumuzda Farkında bile olmadığımız en ufak bir damarın Hakkını bile veremeyiz Allah bütün hastalarımıza şifalar versin Hastanelerde bir damar için Bir damar için Bir ilik için Milyarlarca para vermeye hazır olan insanlar var Evet Evet ve Allah bunları bize zahmetsiz vermiş. Biz o nimetin bile karşılığını veremiyoruz. Ancak, ancak, ancak bizim buradaki hedefimiz mücadele süresinde buyurulduğu gibi kulluğu, aşkı sergilemek. Allah bizden aşkı sergilememizi istiyor dostlar. Aşkı hayatımızın zerrelerine yerleştirmemizi istiyor. Başka bir şey değil. Dünyaya çakılıp kalmak, dünyada fena olmak, dünyaya sarılıp kalmak. Hayır, hayır. Bu ümmete olmaz. Bu ümmete olmaz. Bu ümmet olamaz. Aşk elcisi Allah Resulü hicret etti Mekke'den Medine'ye. 450 kilometrelik yol. Otobüsle biz gittiğimizde bundan yıllar önce sekiz saat sürmüştü dostlar. Sekiz saat. Ve biz Ramazan'da gittik. O soğuk havada. Ona rağmen çok zorlandık. Çok zorlandık. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Dünyada bir ağacın altında, bir gölgede birazcık dinlenen ve sonra yoluna devam eden yolcu gibiyiz sözünün fiili yaşayıcısı olan Allah Resulü, Allah'ın kendisini yüklemiş olduğu elçilik görevini yerine getirmek adına, bir insancık daha dünya ve ahirette mutluluğa, huzura, aşka koşsun adına, her şeyi bırakmış, ümmetine koşmuş, ümmetini, ümmetini diriltmek için, bütün insanlar onun ümmeti değil mi? Ümmeti davet ve ümmeti icabet durumları. Vesuhey bir Rumiler, dünyayı verip cennet alanlar. Bu dünya aşk karnası, aşkı sergileyebilenler. Ne mutlu! Peki biz şimdi nasıl hicret edelim? Bu konuyu açtık ama. Kendimizi bir Süheyb-i yanında düşündük ama... Süheyb-i Rumi gibi, Süheyb-i Rumi gibi her şeyini terk edip... Allah ve Resulüne hicret edenlerimiz çok var elhamdülillah. Peki biz bu zamanda nereye hicret edelim? Gelin Mekke'nin fethindeyiz. Mekke fethedildi. Allah Resulü kabe içinden çıkıverdi. Ensar ve muhacirin ağlıyor. Ensar ağlıyor. Allah Resulü acaba... Allah Resulü acaba Mekke fethedildikten sonra yanımızdan ayrılır mı? Mekke'de kalır mı diye. Muhacirin ağlıyor. Allah Resulü Mekke'de kalmayıp Medine'ye gider mi diye. Ve sonra Allah Resulü soruyor üzülmelerinin sebebini. Ya Resulallah, üzülmememizin üzülmemizin sebebi hem bu hem de hicret sevabı artık olamayacağız. Hicret fırsatını artık yakalayamayacağız. Mekke'ye de fethedildi. Artık hicret sevabını kazanamayacağız dediklerinde asıl hicret eden asıl muhacirin Mekke'den Medine'ye hicret eden değil haramların çekiciliğinden helallerin izzet ve şeref şerefine hicret eden diye buyuracaktı. İşte hicret kapısı dostlar. Haramlardan helallere, yanlışlardan doğrulara, karanlıktan hicret Hicreti bu şekilde algılasak Hicreti Hayatımızın her alanında Ev, iş, aşk Bütün hayatımızın her karesinde Bu şekilde algılasak Acaba bir suhebi rumi gibi Aşk ile dirilmiş Aşk kervanına Katılmış olmaz mıyız Hani Hasan-ı Basri'ye Bir rivayet ise Abdullah bin Mübarek için Söyendiğini söyler Birisi gelip Ey değerli alem Ey güzel insan. Allah Resulü'nün hesabından cennetle müjdelenenler var. Ama onlar da aynı Kur'an okuyor, bize değil mi? Onlar da aynı namazı kıldı, bize değil mi? Peki onlar cennetle müjdelendi de biz niye müjdelenmedik? Onlarla aramızdaki fark neydi? Ne kadar fark vardı ki? Onların imanı bizim imanımızdan kat kat yüksek olarak Kur'an'da övülüyordu. Deyince, o güzel insan baş parmağını dudağına, serçe parmağını kalbine getirecek ve şöyle diyecekti. Değerli kardeşim, biz ağzımızdan konuşuyoruz. Onlar ise kalplerinden bu sözleri yaşıyorlardı. Biz amelleri dilimiz ile yaşarken onlar kalpleriyle yaşıyorlardı. İman ile diriliş yaşamışlardı. Ya eyyühellezine aminu ve aminu billahi ve rasulü. Allah ve rasulüne iman ama bir daha iman, iman gibi iman. Allah 99 isminden bahsediyoruz ya, Mevlamızın o tatlı isimlerinden bahsediyoruz ya, surette mi kalıyor bazen bahsedilenler, bazıları için acaba? Allah'ın her an ve her daim bizimle olduğunu bilsek, hakkıyla, Allah'ın rezak olduğunu, bütün rızıkların sahibi olduğunu bilsek, rızık korkusu yaşar mıyız? Allah'ın fettah olduğunu bilsek, tüm kapıların ne acısı olduğunu bilsek, tesellimizi yanlış yollarda arar mıyız? Aramayız. Allah her an bizimle dostlar. Hicretimizi bu şekilde bir yapsak aslında... İbadetlerimiz yaparken sadece ahirette bizi kurtaracak araçlar olarak düşünmekten bu düşünceden bir kurtulsak, ibadetlerin, amellerin, imanın yansıması olan amellerin sadece dünya ve ahirette huzuru, aşkı kullara ve dünyaya ve kainata yaşatmak için olduğunu hakkıyla algılasak, Allah'ın her an bize bizden yakın olduğunu hissetsek, bazen yalnızlığımızı hissettiğimiz anda bize bir açılır bir kurtulur sunmayacak mı? Dünya ile olan gönül zarardadır dostlar. Kalbini dünyaya bağlamış olan, dünyaya batmış olan kalben zarardadır. Egoist bir tutum kendisini selgiler çünkü. Mevla ile olan gönül temiz ve güzel olur her zaman. Gafilin kalbi dünyaya, Arif'in kalbi Mevla'ya bağlıdır. Kalbin hak ile olsun ve kalıbın hak ile kalsın diyor ya. Kalp hep Allah ile olsa, Allah'ın, Allah'ın gözetim altında olduğunu bilse. Çok farklı bir ortam yaşarız diye düşünüyorum. Asr-ı aşk atmosferi zamanımıza aşk esintisiyle eser diye düşünüyorum. Hiç unutmayalım ki hiçbir yerde, hiçbir zaman yalnız değiliz. Sessiz, ıssız, karanlık yerlerde yalnız olduğunu zannederek korkunç kirlere bulaşanlar, isyanlara dalanlar iyi bilmeliler ki kendilerine and olsun insanı biz yarattık ve nefsinin kendisine fısıldadıklarını biliriz. Ve biz ona şah damarından daha yakınız ilahi buyruğuyla yaklaşan, nefes alışverişinden de haberdar olan bir Rabbi var. Ve her an can damarından bile yakın olan o Allah, onu her an gözetmektedir. Kimse yalnız değildir. Ve hûma me'akum eyneme Nerede olursanız olun o Allah sizinle beraberdir. Şefkatiyle, rahmetiyle ama eğer hak ederseniz adaletiyle. İşte bugün pusulasını kaybetmiş şaşkın kalabalıkları kurtaracak hayat reçetesi budur dostlar. ''Ben nerede olursam olayım, Allah benimle beraberdir.'' diye inanan bir insan, günah çukuruna düşemez, haramlara batamaz, sürekli ilahi gözetim altında tutulduğuna inanan insan, her kötülük ve haramla karşılaştığında kendisinin korunmuş olduğunu, gözetim altında olduğunu bilir ve haramlardan helallere hicret eder ve hakiki macerin olur.'' Hayatının her alanı, her saniyesi, her dakikası yeni bir bembeyaz sayfa olur, yeni bir yaşam olur. Allah aslında bize ne güzel nimetler, ne güzel işaretler, ne güzel ibretler sunuyor, öyle değil mi? Hazreti Ömer an bir yorculuğu esnasında bir koyun çobanına rastlamıştır dostlar. Onun iman ve ahlakını ölçmek Hiçbir insanın hakkı değildir ancak sualler sorar ona. Kardeşim, bu koyunlardan birkaçını bize satmaz mısın? Çoban cevap verir. Efendim, koyunlar benim değil. Sahibinin haberi olmadan satamam. Halife esrar eder. Sahibi nereden bilecek ki? Canavar yedi, sel aldı gibi sözlerle aldatırsın der. Hz. Ömer'i tanımayan ve sözlerine fena halde canı sıkılan çoban kızar, öfkelenir, ''Efendi der, efendi kendine gel, ben Müslümanım, ben iman ile dirilmişim, ben eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammedun Resulullah kelime-i haramlardan helale, yanlışlardan doğruya, karanlıktan aydınlığa koşmuşum.'' Ve ben inanıyorum ki bu koyunların sahibini aldatmak mümkündür. Evet, dolandırmak, yalan söz söylemek mümkündür. Fakat sahibinin ve hepimizin sahibi olan Allah'ı aldatmak mümkün değildir efendi. Kendine gel. dostlar çobanı kurtardı Hazreti Ömer'in o anki halinden Hazreti Ömer o dedik ya çobana bu samiyeti gördüğü çobana kendini tanıtacak ve ona ödüller verecekti ve diyecekti sen sen sen artık sen artık kurtulanlar kervanına girmişsin bizim de kurtuluşumuzun meselesi bu inanç ve inanış dostlar o ilahi kudret Hiçbir şekilde aldatılmaz. Hiçbir halimiz ondan, onun azametinden, hak edenin rahmetinden, adaletinden çıkmaz. Bir zaman dostlar, hırsız bir baba, akşam evine gelince, ortaokulu öğrencisi olan oğluna der ki, oğlum yarın pazarda satmak için, ''Seninle falanların bahçesine gidip üzüm toplayalım.'' der. Çocuk, ''Baba, din dersi öğretmenimiz hırsızlığın haram olduğunu anlattı. Hırsızlığın yanlış olduğunu anlattı. Hani bizi, yeri göyü ve bunların ikisinde olanları yaratan Allah var ya, işte o hep bizi görüyor.'' dedi. ''Ben o yüzden hırsızlık yapamam baba.'' dedi. Babası, ''Oğlum bu devir para devridir. Boşver hocanın sözünü. Para gelsin de nereden gelirse gelsin. Gel benimle.'' deyince çocuk ağlamaya başlar. Babası sorar, ''Oğlum, tamam. Sen hırsızlık yaptırmayacağım. Sen sadece bana yol arkadaşı olursun. Benimle geller. Çocuk babasına daha fazla direnemez. Baba oğul beraberce hırsızlık yapılacak bahçenin kapısına gelince... Baba oğluna Sen burada bekle. Ben gideyim, sepeti doldurunca gelirim. Birisi gelecek, bizi görecek olursa beni çağırırsın der. Bahçeye girer. Üzüm toplamaya başlar. Çocuk dışarıda bir an düşünür ve hakikati ve gerçeği kalbinde hisseder. Yakalar. Ben burada hırsız babama gözcülük yapıyorum. Babam bana ne dedi? Birisi görürse bana haber ver dedi. Peki şu anda gören yok mu? Elbette var der ve korkuyla bağırır çocuk. Baba der. Baba! Bizi gören var baba. Hırsız baba bahçenin sahibi geldi zanneder. Hemen bahçe dışına çıkar. kendini bir anda can havliyle dışarı atar. Eyle, eyle bakar kim gelmiş diye. Kimseyi göremez tabii. Çocuk korkuyla bağırmaya devam etmektedir. Baba sorar, olumsuz insanları uyandıracaksın. Hani burada kimse de yok ki, kimi gördün ki bağırıyorsun der. Çocuk titreyerek, baba, baba, Allah görüyor ya, Allah görüyor ya, Allah görüyor ya diye bağırır. Baba, Allah görüyor ya, Allah yetmez mi? Bu ses gece yarısı hırsızlık yapmaya çalışan babayı sarsar. Ses bütün cüz'ü ilerinde yankılanır. Adam koşar, kucaklar yavruscuğunu öper, koklar ve der ki Oğlum ben hep insanlardan kaçıyordum, meğerse Allah'ı unutmuşum. Senin gönlünden gelen feryat Senin gönlünden gelen feryat Bağırmağın gönlümü uyandırdı evlat Ben de senin gibi inanıyorum Evet Allah beni görüyor Kimse görmese bile Allah görüyor evlat Bundan sonra sana layık olacağım evlat Daha hırsızlık yapmayacağım evlat Söz veriyorum bir daha, bir daha asla. Ve tövbe eder kardeşler, dostlar, sevgili dinleyiciler. İslam nasıl da rahmet değil mi? İslam'ı keşke bizler bazılarımız hakkıyla temsil edebensek de keşke... Tam manasıyla Allah Resulü'nün yaşadığı gibi yaşayabilsek, dünya aşkı görse Allah Resulü'nün zamanında gördüğü gibi, belki her zaman, her an bu sözü tekrarlıyorum ama son anıma kadar da tekrarlamaya devam edeceğim. Kimse özülsün diye değil, kimse incinsin diye değil. Belki bizi bir silkeler, belki bizi kendimize getirir diye. Allah Resulünün, aşk elçisi sevgilimin, aşk elçisi dostumun, aşk elçisi bir taneciğimin, aşk elçisi her şeyim peygamberimin... Aşk saçan, alemlere Rahmet saçan Ve ma erselneke illa rahmeten Lil alemin olmasına sebep olan Mübeşşir ve nezir olmasına sebep Olan Diye ayet hakkına Buyurmasına sebep olan o aşk Saçan hayatını hakkıyla Bir yaşayabilirsek bugünlerde keşke Siyer kitaplarının sahiplerinde gördüğümüz o aşk Satırlarını kana kana içip insanlara da sunsak Bugün bu demde Sokağımız, mahallemiz, şehrimiz, ülkemiz, milletimiz ve hatta tüm insanlık, Müslüman ya da gayrimüslim, rahmeti, aşkı görmez mi? Ve söyler misiniz, aşkı gördüklerinde, aşktan insanlık ne kadar uzak durabilir ki? Sorunumuz burada galiba, surette verdik bazen, galiba bazılarımız. Hafızlıklar yapar olduk, bazen ancak surette bırakıldı bazılarımızda. Bazen dualar ezberledik ama bazen hakikatine eremedik. Bazen, bazen bu hale gelişimizin sebebi, satırlardaki sözcükleri kalbimizin derinliklerine aktaramayışımız mıdır bazen? Neden sonra değerli kardeşlerim, Beni Allah görüyor inancına kavuşabilen insan, günahını, kötülüğünü derhal terk etmek zorundadır. Unutmayalım ki, kurtuluşun recetesi bu anlayıştadır. İman ile nefs Mekkesinden günün medinesine, haramlardan helallere, aşka hicret etmek iledir. Eğer bu inanç samimiyetle kalbi kuşatırsa, İnsan, insanca yaşar. Kendini rahatlıkla kurtarır. Kendisi de, çevresindekiler de, dünya ve ahirette mutluluğa, dünya ve ahirette aşka, aşka ulaşır. İnsan, birazcık düşünülebilse, bu gerçeği kavramak gecikmeyecektir aslında. Birazcık objektif olarak baksak, şu anda belki beni dinleyen birazcık objektif olarak şu kainata baksalar, dünya tarihine birazcık baksalar, bugün, bu anda, bu demde yaşanan olayları bir tefekkür nazarlarıyla geçirseler, aynaya baksalar ve kendilerindeki güzel sureti yaratanı bir tefekkür etseler. Resim fuarlarına gittiğinizde hayran kaldığınız sanatçısına nasıl teşekkür edecek sözcükleri bulamaz iseniz ve bulamaz isek, şu eserleri yaratana da şükürü gönlümüzde hissetmez miyiz? Objektif olarak sadece düşünelim, sadece ve sadece objektif olarak hiçbir baskı ve hiçbir düşüncenin tesiri altına kalmadan, objektif olarak araştırırsak o zaman kalbimizden o aşk, Tüm yan kainata yansıyacak ve Allah iman kapısının aydınlığını gönlümüzden sonuna kadar açacak. İnşrah verecek kalbimize, kalbimizi hadis ismiyle diriltecek, hidayet ilet edecek. Yeter ki biz objektif olarak bir bakı versek, kainat kitabını okursak, dilimizden su sözcüklerin döküleceğine iman ediyorum. Seni seviyorum Allah'ım. Seni Seviyorum Allah'ım. Seni seviyorum Allah'ım. Sana aşığım ya Ben Beni yarattın. Dünyaya imtihan için gönderdin. Sıkmadın, daraltmadın, bunatmadın. Küçüklüğümde, anne baba adı altında, bakıcılar verdin bana. El göz ayak verdin. Ah seni takvim üzere en güzel surette yarattın bedenen ve ruhen en temiz şekilde yarattın. Akıl verdin. Aklımı kullanabileceğim ortamlar verdin. Yetmedi. Peygamberler gönderdin. Doğruya çağırdın. Yetmedi. Hayatımın çeşitli anlarında, hayatımın çeşitli yerlerinde, hayatımın çeşitli demlerinde çeşitli uyarılar ile beni hep davet ettiğin bir şeylere ve bakıyorum o davet ettiğin yer. Aşkın, cennetin Başka bir şey değil. Sen hep cennetine çağırdın. Cehennem adaletin için var, iman ediyorum. Kimse oraya girmesin diye peygamber gönderdin. Kimse oraya girmesin diye her gün insanlara işaret ve ibretler gönderiyorsun. Keşke bir objektif olarak bakabilsek. Şu kainata bir bakabilsek. O zaman cam düşmanı kendisini öldürmeye kalktığı zaman kendisi taşlandığı zaman ellerini kaldırıp onlara Allah'ım bu zalimlere şöyle böyle yap demeyen Hayır hayır hayır O zaman Allah'ım onları affet Bilmiyorlar diyen aşk elçisinin O dudaklarından O güzel dudaklarından dökülen sözcükleri Tam olarak idrak etmiş oluruz Bugün Yasin suresinin Valdrib lehum metheden eshaben karye İzca ehel murselun diye başlayan sayfasının Son ayetlerine geldiğimiz zaman Eshab-ı olan o halka Allah peygamberlerini gönderiyor dostlar. Allah peygamberlerini gönderiyor. Peygamberlerini yalanlayan o kavim, kendini Allah'ı bulmak için, kendini bulmak için, kainatı süzmek için tefekkürel çekmiş olan şehrin öteki ucundan gelen kişi halkı bir silkeliyor. Halkım diyor, halkım. İşte bu insanlar Allah'ın elçileridir. Tutun onların ellerinden. Kaçırmayın bu kervanı. Her şeyin telafisi vardır. Ama zamanın telafisi yoktur. Vaktinizi kaçırmayın diyecekti. Habibun Neccar diye geçer ismi. Halk dinlemeyecekti. Halk dinlemeyecekti onu. Ve taşlayarak öldüreceklerdi. Taşlayarak öldüreceklerdi onu. Ama Allah Azze ve Celle Kur'an'da o son ayetlerde diyor ki Ya Rab Keşke beni cennete aldığını Kavmim bilseydi Görüyorsunuz değil mi? Kendisini taşlayarak öldürüyorlar O cennete girerken Keşke kavmim bilseydi diyor Kavmim diyor şu sıcaklığı hissedebiliyor muyuz? o mim ifadesi sahiplenmeyi ifade eder. Kavmim, kavmim, Efendimizin ümmetim deyişi gibi, Rabbimizin kulum deyişi gibi, o mim harfi sahiplenmeyi, sıcaklığı ifade ediyor. Kavmim keşke bilseydi diyor, kendisini taşlayanlar bile. Çevremizdeki insanlar, bu rahmet bakışlarıyla bakmalıyız. Çünkü gerçekten kaybedenler, çok şey kaybediyor kazananlar çok şey kazanıyor o yüzden İslam alimleri kendilerine taş atana tebessüm saçmışlar Mevlana Hazretlerinin yedi öğütü vardır biliyorsunuz hani toprak gibi olur aslında Müslüman çünkü kendisi iman ile dirilmiştir insanlar da dirilsin diye toprak gibidir kendisine taş atılır çöplük atılır ama hep çiçekler sunar insanlığa, çiçekler sunar insanlığa, güzellikler sunar insanlığa ve kötülüklerini yutar, karşılık vermez. Müslüman, işte bu. Allah azze ve celle her gün yatsı namazından sonra okuduğumuz çoğumuzun okuduğu bizim âmen-er-rasul diye bildiğimiz Bakara suresinin son ayetlerinde la yukellifullah nefsen la var ya. Orada Allah hiçbir cana kaldıramayacağı yükü yüklemeyeceğini buyuruyor dostlar. Allah hiçbir cana Kaldıramayacağı yük yüklemez Ama bazen bazılarımızdan Nefsime Ya da şeytan yüzünden Gibi bazı ifadeler duyuyoruz Gel dostum Gel kardeşim gel seninle Nefs mekkesinden Gönül medinesine hicret edelim İşte şeytana uyuyorum Şeytana şöyle yapıyorum Şeytana yeniliyorum gibi sözler duyuyoruz Halbuki şeytan Kendisi zaten davacı olacak Davazlı değil, davacı olacak. Bir gün gelecek, şeytan aldattığı insanları alaylı bir şekilde kınayacak. Kıyamet günü, kıyamet sahnesinde İbrahim Suresinin 22. ayetinden anladığımız üzere şöyle diyecek: Doğrusu Allah size gerçeği söz vermişti. Bunu, bakın bu okuduğum ayeti. Kendisine dünyada uyup günah işleyen insanlara söyleyecek. Kıyamet günü artık her şey bittikten sonra. Doğrusu Allah size gerçeği söz vermişti. Ben de size söz verdim ama sonuna çaydım. Esasen sizi zorlayacak bir gücüm kuvvetim de yoktu. Ben hiçbirinizi zorlayarak günaha sokmadım. Sadece çağırdım. Sizi de geldiniz. O halde beni değil kendinizi kınayın. Artık ben sizi kurtaramam, siz de beni kurtaramazsınız. İbrahim suresinin 22. ayetindeki bu hitap, bu düşüncede olanlara bir cevap değil mi? Ebedi lanete uğrayan şeytanın şerrinden korunmak için bize düşen, gönüllerimize yüce Allah'a bağlamak, yüce Allah'a yöneltmek ve her fırsatta O'na sığınmaktır. Araf suresi 200. ayette Eğer şeytanın fitlenmesi seni dürterse, eğer şeytanın mesvesesi seni sararsa, eğer şeytanın fikirleri gönlüne tohum saçarsa, hemen Allah'a sığın. Çünkü o Allah, Semî'dir, işitendir, alimdir, bilendir. Mü'minun suresi 97'de Ve de ki, Rabbim, Şeytanların kışkırtmalarından, incitmelerinden sana sığınırım. Ve Nas suresinin 1 ve 6. ayetleri Gerek cinlerden, gerekse insanlardan olan ve insanların göğüslerinin içine, kalbine kötü düşünceler fısıldayan o sinsi vesvesecinin şerrinden İnsanların ilahına, padişahına ve Rabbine sığınırım de. Evet dostlar. Vesveseler, fitneler, yanlışlar. Yönelecek kapı belli. Fefirru ilallah. Allah'a koşmak. Allah'a koşmak. Allah'a koşmak. Çözüm belli. Aklını kullanıp, Nefsini kurtarmak isteyenler, Yüce Allah'a hep böyle sığmışlar, şeytanın tuzaklarından kurtulmuşlar. Hem insan olan bazen bu vesvesecilerden, bazen şeytan olan vesveseciden. Bazen, bazen tefekkürden uzak kaldığımızdan belki sıkıntılar yaşıyoruz. Mevlana Hazretleri kimde güzellik varsa bilsin ki ödünçtür der. Benlikten bizliğe geçelim der. Sana verilenlerden övünme, onlar sana emanet. Evinle övünme, ev senin değil ki kiracısın. Bizler bazen gündelik telaşlar içinde tükenirken zannediyoruz ki bazen bazılarımız hayat hep böyle devam edecek. Ara sıra duyduğumuz cenaze ilanları hep başkaları için yapılacak. Hep başkaları mezarlara girecek, hep onları toprakça çağıracak. Biz ise hep böyle nimetler içinde kalacağız. Gezmeye gider gibi cenazelere gideceğiz. Ölenleri mezarlarına bırakıp hayat yarışına devam edeceğiz zannediyor bazılarımız bazen. Ah şu dünyanın geçici güzellikleri bize öyle cazip geliyor ki bazen başımıza gelecekleri bir türlü düşünemeyenlerimiz oluyor. Halbuki çevremizde ahiret ülkesine sürekli sefer var. Hemen her gün aramızdan ayrılıp mezarlarına yerleştirilen insanların seferleri bile bir türlü bazen uyandıramıyor gönülleri. Ne acı değil mi? Sevgililer sevgilisinin insanlar ölünce uyanırlar buyurdu gibi. Uyanmak için sanki Azrail'i bekliyor bazıları. Halbuki gel. Azrail'i görünce uyanmanın yararı olmayacak. Firavun da Hz. Musa ve inananları takip için askerleriyle ilerlerken Kızıldeniz'de boğulur. Boğulurken Azrail'i görünce iman ediyorum der ama. Geçer. Gel. Fırsatlar geçmeden gel. Elden gitmeden gel. Gel. Gel ilim, rahmet ve aşk medeniyeti... Ümit kapısıdır, ümidin ta kendisidir, gel. Ne halleysen, ne üzereysen bırak da gel. Allah hep çağırıyor rahmete, Allah hep çağırıyor aşka, Allah hep çağırıyor lütfuna... Kullarım hitabının sıcaklığıyla, Dünyada da ahirette de mutluluğa çağırıyor. Mümin sadece ahiret için değil yaşamaz ki. Dünya ve ahiret, Dünya ve ahiret saadetine çağırıyor Allah. Koşmak için, Koşmak için, Koşmak için, Daha ne bekleyelim ki? Öyleyse haydi koşanlarımız, Koşamayanları da tutalım ellerinden. Kim olursa olsun, Ne hal üzere olursa olsun, dilimiz telaffuz etmekten yetersizse bile sevgililer sevgilisinin alemlere her inançtan insana aşk saçan hayatının kitabını insanlara dağıtalım ve hep beraber haydi Nefs Mekke'sinden Gönül Medine'sine hicret edelim duamızasınız duanızda olabilmek en büyük şeref Rabbimizin yolunda bir adım atarken kara toprağa emanet edilirken Allah razı olsun sözcüğünü kazanabilmek. Belki bir kardeşimizin duasında yer alabilmek. Selam Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.